Ya Resulallah salatu selam, senin üzerine olsun daim, amin... Ya Habiballah salatu selam, senin üzerine olsun daim... Ya Halilallah salatu selam, senin üzerine olsun daim... Ya Nebiallah salatu selam, senin üzerine olsun... Ya sahibi Allah salatu selam senin üzerine olsun. Ya hayri halik Allah salatu selam senin üzerine olsun dayı. <Gülüyor> ya nuruş Allah Mubarak olsun sana feda salatü selam senin üzerine olsun Ya Amina vey Allah salatü selam senin üzerine olsun Ey zat-ı ahadiyatını Cenab-ı Ahmediyette ederek Allah'ın zinatlandırdığı gün, şereflerin kafesilamı şeref kıldığı gün... Surat ı Hak, -ı Rahman sen, ...Habib-i Selam selam senin üzerine olsun dayı. <Gülüyor> Ey yüce antuvar ne habibi Kübra. ''Vay vücut asrarına sayran Habibi Kübriyası'n'' ''Vecud-i mevcud senin mirat edindi şu ''Sırat-ı Hak, surat-ı Rahman'' ''Sen Habibi Kübriyası'n'' Ya. Seyyid El Men rani kadray el Nutku ikındır bize Görünen senden guran Subhan Habibi Kibriyasın Tahiri Haddu Kibriyasin hayi hakim misin sen? Nunu satu kaf wal Quran, Habib kibriyasin wajibakin. Şemiz zatı hak meclisindedir. Cümle alam, husnuna hayran, sen habib kibrasın. Şadeni teb'dil için geldi huval hakul mubin Alda burhan şahidin Kur'an sen habibi kibriyâ Muhammed Mustafa'sın Bu bizzatın mazharı kanzi vücudun matla'yı memdayı kul asdın burhan Sen Habib-i kürüyasın. Asli hak, zatını mahbub ba bas eyledi... Cümle on sekiz bin aleme sultan kıldı... Habib Kübriyası... hizmet uh, hizmetin, nat-i ruhu ferh eder. Mahazi lütfundan diler Habib Kibriya Muhammed Mustafa'sın. Ey, ey hak nister fakun ila tabji let gi tahzimat subanesina mazarkun di şah-i resul selam senin üzerine olsun daim daiyon ölümü evvelünü ahirin ila taciz edla sultanin resul hadis subhul alayhi selavatul kul salatu selam senin üzerine olsun daim Ya Sayyid al-Murseli ve Ya İmam al Salatu selam senin üzerine olsun daim. Ey Rahmetallil alemin Ey hatam Ya Şefil Muznibîn Ey Allah'ı ala yapmak hakkını alan Resul Rabbil Alemin Salatu selam senin üzerine olsun Allah'ın meleklerinin nebilerinin hameleyi arşın bütün halkın tahiyatı, selavatı, tenzimati, hakrimatı, taybatı, bizim efendimiz Muhammed. Mustafa Hazretleri'lâ... ...Âl-u Ashabinin üzerindendir. Amin. Allahüm... ...Salatu selam ebedi mahzi olan Habibin... ...ve Resulü'n-nebi akramın her şeyi mastari... Allah Muhammedin Allahu aleyhi ve selam üzerine olsun dayım Allahu inam ve iman da Allah cümlemizin şefaat-ı Resulullah'a hay ya Rabbi Ya ilahi efendimiz Ertacci İbtaha Cem O zatında zatına tacelinden zahir olan ayn-i hak bulunan Nur-u'l-van sahibi makami ya hal Güzelliğin aslına lisan-ı fesiha, Sahibi kıldığın Resulü, Akramına salatu selam olsun daim. Ey Allah'ım cümlemizi şefaatine, Cemaline, rahmatı rızasına, Lütufu, ehsanına, nahil ve müşerref kıl Oço O çok sevdiğin Habibi Ekram'ın hurmatına, Aile, efratin, evladın hurmatına, O divan Salihini yüzü yüzün hurmatına, Meşayıf-i İkram'ın hurmatına, Evliya-i hurmatına, Ya Rabbi ağrım bizleri. Allah'ım ebedi sermedi fazlû hesanın, Hayr-i bereketin, Tahiyatın fazlû adetin, Cihatın da Ulunan aşrafı halkı insan ya ve mcmayı hakik ki iman ya atürüti tecelli <Sessizlik> et hasaniyai misafiri SubhanAllahî.